Hazreti Musa'ya Hz. Allah sordu ''Ya Musa benim için ne yaptın? Namaz kıldın. O senin bineğindir, miracındır, adiyetinin teşekkürüdür, vücudun teşekkürü yani, oruç tuttun cehenneme kalkandır, zekat verdin ya Rabbi, kimin malını kime verdin, cümle mülküm sahibi benim, ya benim için ne yaptın?'' Hazreti Musa durdu. Allah Celle Hazretleri buyurdu ki ''Ya Musa benim için yapılacak olan şey şudur. Benim için seveceksin, benim için seveceksin.